Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sayın dinleyiciler, bugün başkalarına iyiliği emredip kendini unutma konusuyla ilgili Kur'an'da geçen bu kavramla alakalı değerlendirme yapmaya çalışacağım. Programımızı takip eden kardeşlerimiz yakından bilecekler ki birkaç hafta emri bil maruf nehyanil münker yani davet ve tebliğ kavramıyla alakalı ve bu kavramın hayata geçirilmesi usul ve metotları ile alakalı konuşmalar yaptık. Bugün konuyu tamamlamak bağından başkalarına iyiliği emrederken kendi nefsimizi emrettiğimiz muhatapların dışında tutup emrettiğimiz güzellikleri yaşamamak ya da yasakladığımız başkalarına nehyanil münker yaptığımız hususları kendi nefsimizde terk etmemekle alakalı Kur'an ayetlerinden yola çıkarak değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bakara Suresi 44. ayet-i kerimede mal olarak şöyle buyrulur: Siz kitabı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hala akıllanmayacak mısınız? Evet Bakara suresi 44. ayet-i kerimede başkalarına iyiliği emredip de kendi nefsini unutan insanlara, kendi nefsine tebliğ ve davet yapmayan insanlara hala akıllanmayacak mısınız diye sorarak bunun akıl kârı bir iş olmadığı ifade edilir. Hepinizin mal olarak bildiğiniz zannettiğim sahih bir hadis-i şerifte, Ahirette cehennemde azap görenlerin birisinin başkalarına emri bil maruf ve nehyanil münker yaptığı halde kendisinin bu görevleri yerine getirmediğini, başkalarına emrettiği iyilikleri yaşamadığı, başkalarını yasakladığı kötülüklerden de kaçınmadığı, o yüzden de değirmen taşının döndüğü gibi bağırsaklarının dışarıya çıkılıp, çıkarılıp vücudunun, ...etrafında döndürüldüğü ve şiddetli ceza ile cezalandırıldığı, azap edildiği vurgulanır. Yine İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şu şekilde, mal olarak, ...kıyamet gününde azabı, insanlar arasında en zor, en çetin olacak kimse, ...yüce Allah'ın kendisini bilgisiyle faydalandırmadığı ilim adamları olacaktır, deniyor. Kendi bildiği ilimden kendisinin yararlanmadığı insan dünyada kaybedenlerden olduğu faydasız uğraşlarla uğraştığı kendi nefsinin bildiklerini tatbik etmediğinden dolayı Kur'an'da ifade edilen kitap yüklü eşeklere benzediği yetmiyor dünyevi ceza olarak böyle bir suçun cezası ahirette de başkalarına verilmeyen e, şiddette Çetinlikte olacağı ifade ediliyor. Bakara suresi 44. ayet-i kerimeyi tefsir eden Seyyid Kutup, Bu ayetin yorumunda şunları söyler. Kur'an'ın bu hükmü, yani başkalarına iyiliği emrettiği halde, Kendisini unutan insanların akıldan yoksun davranışlarda bulunduğu hükmü, Başlangıçta her ne kadar İsrailoğullarında görülen olaylar üzerine nazil olmuşsa da, bütün insanlığa ve özellikle de din alimlerine, din davetçi ve tebliğcilerine hitap edişi bakımından, bu ebedi tebliğat yalnız bir nesle veya bir kavme ait değildir. Din sıcak bir ruh ve müdafaa edilen bir itikat, bir inanç olmaktan çıkarılıp, sanat ve ticaret haline getirilirse, din tebliğcileri, Kendilerine din adamı denilen dinle alakalı görevler işleyenler tehlikeli bir afet, bir bela olur. Bu tip din adamları veya din tebliğcileri inanmadıkları şeyleri dilleriyle söyler. Halk da etkisizce bunları dinler ama hiçbir netice ortaya çıkmaz. Hayrı emrettikleri halde kendileri yapmazlar bu kendilerini unutan tebliğciler. İyiliğe çağırdıkları halde kendileri iyilikten kaçarlar. İlahi kelamın aslını ya da anlamını değiştirip tahrif ederler. En azından kendileri örnek olmaya çalışmazlar. Allah'ın kesin hükümlerini bir takım menfaat ve arzulara göre tevil ederler. Yahudi hahamlarının yaptığı gibi dıştan ilahi hükümlere uyar görünürler. Diğer taraftansa devlet adamlarını ve zenginleri memnun etmek için dinin hakikatleriyle bağdaşmayan, Fetvalar verirler. İyiliğe davet edip de iyilikten kaçınmak sadece dava adamlarında değil, bizzat davanın kendisinde de şek ve şüphe afetlerinin belirmesine sebep olur. Zaten umumi efkârı yani kamuoyunu karıştıran ve kalpleri şüpheye düşüren de budur. Zira halk bir kimseden güzel söz işitir de çirkin fiiller müşahede ederse, Söz ile iş arasındaki bu ayrılıktan tereddüde kapılarak din tebliğcilerine olan itimatlarını kaybettikten sonra artık dine de bağlılıkları kalmaz. Söz ne kadar heyecanlı, ne kadar cazip ve edebi olursa olsun, mümin bir kalpten gelmedikçe sönüklükten kurtulamaz. O söz ölüdür, muhatabına tesir edemez. Bir insan ağzından çıkan sözün, Canlı bir örneği olmadıkça söylediğinin gerçek bir temsilcisi sayılamaz. Bu kimseye itimat eden de bulunamaz. Ancak bu hallerden kurtulup içi ile dışı bir olduğu takdirde sözler parlak, kelimeler cazip olmasa da halkın imanı ve güveni temin edilebilir. Zira o zaman kelimeler kuvvetini namelerden, sanattan değil bizzat hakikatlerden alır. Sözün güzelliği parlaklığından değil, sadakatinden, doğruluğundan, ihlasından ötürüdür. Ancak bu takdirde söz, canlı bir enerji kaynağı haline gelir, diyor merhum şehit müfessir, şehit kutup. Evet, sözün canlı olması için gönülden çıkması, önce o gönlü kaplayıp amel sahasına dökülmeli ki karşısındaki insana tesir etsin. Bilirsiniz meşhur bir kıssa olarak anlatılır. Ebu Hanife'ye şeker hastası olan çocuğunu bir baba getirir. Der ki benim oğlum çokça tatlı yiyor, şeker yiyor. Halbuki doktorlar şeker yemesini e, hastalığını azdırdığı için yasaklıyorlar. Ben bunu bir türlü önleyemedim. Sizin bir katkınız olabilir mi der. Ebu Hanife çocukla babasını der ki göndererek der ki 40 gün sonra gelin. 40 gün sonra gelirler, çocuğa Ebu Hanife tavsiyede bulunur. Oğlum der, e, tatlı yeme, şeker yeme bundan sonra olur mu? Çocuk da, peki amca der. Sonra giderler, hayret. Ebu Hanife'nin bir iki cümleyle tavsiye ettiği, şeker yememesini istediği çocuk, artık şeker yemez, tatlıdan zevk almaz olur. Babası memnuniyet içerisinde biraz da 40 e, günlük gecikmenin, Şaşkınlığı ve kızgınlığı içerisinde Ebu Hanife'ye gelir. Der ki, güzel haber olarak söyleyeyim ki çocuğum şeker yemiyor. Sizin tavsiyeniz gerçekten netice aldı, netice verdi. Tavsiyenizi tuttu ve artık çocuğum inşallah şeker hastalığını... ...en az zararla geçirmeye çalışıyor. Ama merak ettiğim bir şey var. Niye kırk gün önce... ...bu tavsiyeyi yapmadınız? 40 gün daha çocuğumun hasta olmasına... ...sebep oldunuz der. Ebu Hanife... ...konumuzla da alakalı olan... E, ...ibretlik sözünü ifade eder. Der ki, 40 gün önce... ...ben de arada sırada tatlı yiyordum. Tatlıyı sevdiğim için... ...arada ben de şeker yiyordum. O zaman çocuğa... Şeker yeme deseydim bunun tesiri olmayacaktı. Bekledim 40 gün kadar bütün organlarımdan şekerin etkisi çıksın ve kendim de şeker yememeye başladım. Sözüm tesirli olsun. Kendim yaptığım bir durumu başkalarına aksini emredersem bunun tesiri olur mu? Olmayacağını bildiğim için 40 gün sonra gelin dedim der. Dolayısıyla Bizler, şeker yediğimiz halde başkalarına şeker yeme diyorsak, sigara içen bir tebliğci başkalarından sigara içmemesini istiyorsa, sözün tesiri ne kadar olacaktır? İşte o sözün fazla tesiri olmadığı için bugün söz yalama oldu. Artık toplum örnek istiyor. Yol göstermekten öte, hatta önüne düşecek adamı bekliyor toplum. Parlak laflar, Söylenmedik sözler, yazılmadık ifadeler kalmadı ama etkisi de her geçen gün sözün azalıyor. Zaten meşhur bir e, ölçüdür. Araştırmalar iletişim ve etkileşimde sözün ancak yüzde otuz beşlik bir role sahip olduğunu, beden dilinin örnek olmanın, hal dininin, dilinin etkisini ise yüzde altmış beşlere kadar vardığını ifade ederler. Lafla peynir gemisi yürümüyor. O yüzden kalpten kalbe yol var. Ama dilden kulağa ve oradan kalbe ulaşmak hayli zor. Gönül eri olmak, gönülden nasihatleri yerine getirmek için o sözlerin önce o gönülde yankı bulması, vücudunda yaşanarak etkisini güçlendirmesi gerekiyor. Evet... Halk kesimi için örfün, adetin, hatta hurafelerin ne kadar önemli etkisi var. Bunun sebebi, görerek, etkilenerek, kuşaktan kuşağa, babadan çocuklara, anneden kızlara devredilerek yaşanmasından dolayı oluyor. Yaşanılan yanlışlıklar bile, hurafe ve bid'atlar bile nesilden nesile aktarılabiliyor. Yine e, hepimiz yakinen biliyoruz ki, Evimizde en büyük davetçi ve tebliğci olarak televizyonlar var. Açık olduğu saatlerin hepsinde artık Allah'a mı davet ediyor, şeytana mı davet ediyor, onu sizin kendinizin takdir edeceği şekilde bir e, televizyon sadece kulağımıza hitap eden bir anlatım değil, aynı zamanda gözlere hitap eden kötü veya iyi örnek olma şeklinde, insanı etkiliyor. Türkiye'nin ileride sosyal tarihi, ahlakla alakalı tarihi yazılırsa büyük ihtimalle televizyon öncesi Türkiye ile televizyon sonrası Türkiye arasında dağlar kadar fark olduğu örfün, adetin, dini kuralların, ibadetlerin, Müslümanlarla e, ilişkilerin, İslam'ı yaşama konusunda ahlaki özelliklerin Televizyon öncesi Türkiye ile televizyon sonrası Türkiye arasında çok büyük e, uçurumlar ol, olduğu değerlendirilecektir. Bunun etkisi nedendir? Bunun sebebi görerek, artistlerin, şarkıcıların, futbolcuların örnek olması, hal diliyle insanlara bana benzeyin demeleridir. Hatta modanın etkisinin de bundan dolayı olduğunu yani bulaşıcı hastalık gibi çabuk ve çok sayıda etkin rol üstlendiğini değerlendirebiliriz. Evet çok sayıda insan modadan, televizyonda gördüklerinden, filmlerde örnek olarak kabul ettikleri şahıslardan etkileniyor ve kendisi onlara benzemeye çalışıyor. Evet Müslümanlar bile... İslami edebe uymadığı halde olumsuz örneklerin etkisinde kalıyorlar. Hal dilinden, yaşayıştan olumsuz anlamda etkileniyorlar da fıtrata uygun bir yaşayış, güzelce İslami örneklik insanlara etki etmez mi dersiniz? İşte bu etkiye ihtiyacımız var. Bu örnekliğe e, toplumun zaruri derecede gereksinimi var. O yüzden davetçiler ve tebliğciler... Halleriyle, elleri, ayakları, gözleri, kulaklarıyla, bütün organlarının hal dilleriyle İslam'ı yaşayarak tebliğ etmeleri gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden ashabına şöyle der, Ne mutlu size, hatibi az ama amel edeni çok olanlarsınız. Hatibi çok olduğu halde, mutuk atanları fazlaca olduğu halde, Ameli az olanlara yazıklar olsun der. Sünnetin önemi de aslında buradan yola çıkarak değerlendirilebilir. Sünnet yaşayıştır. İslam'ı kendine ve topluma hakim kılmak ve her konuda bireysel ve toplumsal yaşayışta peygamberi örnek almaktır. İşte o örneklik olduğu için dinde çok özel bir yeri vardır. ...peygamberi örnek almanın, yaşamanın, hayata geçirmenin. O yüzden e, Müslüman davetçi ve tebliğciler... ...her an, her yerde, her şekilde... ...sadece öğretmenlik değil, aynı zamanda eğiticilik... ...tebliğciliği sadece diliyle değil, hal diliyle de icra etmeye çalışan insanlar olmalıdırlar. Peygamberimiz insanları sadece sözleriyle yetiştirmedi... ...onlarla arkadaşlık kurdu. O yüzden peygamberin yetiştirdiği talebelere ashab deriz. Yani arkadaşlar, peygamberle arkadaşlık kuranlar, peygamberin arkadaş olarak seçtikleri. Dolayısıyla biz de insanlarla canlı ilişkiler kuramadığımız, örnek hayatımızı onlara yansıtamadığımız müddetçe... ...sadece sözle yetinirsek, yeterli bir davet ve tebliğ yapmamış oluruz. Onun için de bunun kendi... Fiziksel ve ruhi e, boyutlarıyla iyiliği yaşamak, marufu kendi nefsimizde tatbik etmek, münkeri de kendimizden uzaklaştırmak gerekiyor ki hal dilimiz aynı zamanda insanlara tebliğ olsun ve sorumluluğumuzu bu konuda güzel şekilde yerine getirmiş olalım. Evet ayet-i kerimede yani Bakara suresi 44. ayet-i kerimede. ''Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hala akıllanmayacak mısınız?'' diye başkasına iyiliği emrettiği halde kendisini unutan kimseyi eleştiriyordu Kur'an. Bu iğneleyici soruyla bitiyordu ayet. İyiliği emrettiği halde kendini unutan insan akıllı kabul edilmez ve akıllı olmaya davet edilir Kur'an'da. Başkalarına iyiliği emretmek, başkalarına doğruyu göstermek suretiyle, Onları yararlandırmaktır. Halbuki başkalarına yol gösterip de kendisini unutmak ve kendisini iyilikten, irşattan mahrum etmek, başkasını selamete çıkarıp kendini ateşe atmak demektir ki, bu davranış tabii ki akıl açısından bir çelişki teşkil eder. Madem emredilenler iyi, doğru, güzel, yasaklanan şeyler çirkin, öyleyse sen niye yapmıyorsun der karşımızdaki insanlar. İster ağızdaki diliyle, ister onu önemsemeyerek, ondan etkilenmeyerek, hal dilleriyle bu şekilde kendi yaşamayan insanın sözlerine olumsuz tepkiler verir. Yine insanlara vaaz ve ders vererek ilmini ortaya koyup da kendisi kendi emrini, kendi öğüdünü dinlememek, kendini ve ilmini fiilen yalanlamak şeklinde değerlendirilmelidir. İşte bu, şahsında bir çelişki olduğu gibi, halkı bir taraftan aydınlatmak isterken, diğer taraftan da saptırmaktır. O yüzden, başkalarına iyiliği emrettiği halde, kendisinin yaşamaması, insan açısından, tebliğci açısından bir çelişkidir. Evet, aklı olan böyle çelişkilere düşmez denilmiş oluyor Kur'an'da. Yine, Kur'an, başkalarına iyiliği emrettiği halde kendisini unutan insanların akıllı olmaya davet edilmesini, söylenen sözün, verilen nasihatin bir kıymeti ve kalplerde bir etkisinin olmasını istediği için bu ifadeyi kullanır. Yani boşuna emir, boşuna gevezelik akıl kârı değildir. Halbuki verdiği emir ve öğüdün tersini kendisinin yapması... Onun kıymetini kırar ve herkesi ondan nefret ettirir. Daha açıkçası insan başkalarına iyiliği emredip de kendisi yapmazken bindiği dalı kesiyor demektir. Oturduğu evi yakıyor veya yıkıyor demektir. Bundan daha büyük bir budalalık olur mu? Başkalarına cennetin yolunu gösterirken kendisi o yoldan gitmemesi insanın aklıyla bağdaşmayacak bir durumdur. Kur'an da buna işaret ediyor. Yani maruf her zaman için iyiliktir. Elbette insanlara iyiliği emretmek de haddi zatında iyi bir şeydir. Kur'an'ın tavsiye ettiği bir özelliktir, bir görevdir. Fakat bunu yaparken insanın kendisini unutması işte akla ters düşen budalalık olarak kabul edilecek husus budur. Bu ayette de yasaklanan şey bununla ilgilidir. Bundan dolayı bu ayet fasığın Günahkar sapığın doğru söylemek, sözünde ciddi olarak iyi söylemek şartıyla nasihat etmesini, öğüt vermesini, iyiliği emretmesini yasaklamamakla birlikte bu gibiler hakkında gayet büyük bir korkutmayı içeriyor ve akıllı olmaya davet ediyor Kur'an. İyilikle emreden kişinin kendi hakkında ciddi olmasını öğüt verirken herkesten önce kendini düşünmesinin gerektiğini anlatıyor Kur'an. Bunun özellikle akıl noktayı nazarından çok şaşılacak şey olduğunu gösteriyor kendisini ihmal etmeyi Kur'an. İnsan başkasına öğüt verir, iyiliği emrederken kendini unutmamalı, ele telkin verip kendi zakkum salkımı yutmuş olmamalıdır. Halkı aydınlatmak için doğru söyleyenler kendileri söylediklerine ters davrandıkları için hadis-i şeriflerde belirtilen azaba çarptırılacaksa, bir de insanları saptırmak için eğri söyleyenlerin, kötülüğü emredip iyiliği yasaklayanların hali bir düşünülsün, ne durumlara gidebilir. Evet sayın dinleyiciler, kötülük yaparken iyiliği tavsiye etmek yasak mıdır? Yani ben sigara içiyorsam, başkalarına sigara içmeyin demeyecek miyim? Kendim arada sırada yalan söylüyorsam, bunu bir taraftan bırakmaya çalıştığım halde, hala bırakamadıysam, çocuklarıma yalan söylemeyi yasaklamayacak mıyım? Kur'an böyle bir şey söylemiyor. Yani kötülük yaparken, kötülüğü bırakmadığı halde, bir kimse iyiliği tavsiye etmesin demiyor. Burada yasaklanan, kötülük yaparken iyiliği emretmek değil, iyilikle emrederken, kötülük yapmaya devam etmektir. Yani Kur'an demiş oluyor ki, siz iyiliği emrediyorsunuz. Güzel. Peki o halde kötülüğü de terk edin. Emrettiğiniz o iyiliği kendiniz de yapın demiş oluyor. Evet sayın dinleyiciler. Kendisi hasta olan bir doktor. Aynı hastalıkla ilgili başkasını tedavi etmeye kalkışırsa, halk bu tür doktordan ümidini keser. Bu tür konularla alakalı atasözü şeklinde halkın söylediği bir ifade vardır. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer derler. Dolayısıyla kendisi kelini gideremediği halde başkalarına kellik ilacı veren kimsenin durumuna benzer. Başkalarına iyiliği emrettiği halde kendisi marufu yerine getirmeyen kişi. Evet. Kelin diğer kellere tavsiye ettiği merhem faydalı olsaydı kendi başına sürer, kendi kelini tedavi ederdi diye düşünür vatandaş. Tabi tavsiye ettiğimiz hak dava içinde bu çeşit sözler karşımızdaki insanların söylemesine fırsat verildiği ve bu tür olumsuz bir tepkiyle karşılandığı için ...bunları söyletenin yani kendisi doğru güzel bir şekilde yaşamayan kimsenin anlattığı doğrulara karşı da insanların soğuk ve ilgisiz kalmalarına sebep olduğu için büyük bir vebalide kuşanmış oluyor. İşte bu yüzdendir ki halk öyle der, yarım doktor can yakar, yarım hoca din yıkar, Allah muhafaza eylesin. O yüzden hocalık yapmaya... ...davet ve tebliğciliğe emri bil maruf yapmaya soyunan insanların, vatandaşın nezdinde hocanın dediğini yap da gittiği yoldan gitme diye insanların böylesine tepki göstermelerine sebep olacak olumsuz davranışlarını mutlaka düzeltmeliler. En azından fasıklık yapıp halkın göre göre e, onlara göstere göstere... ...günahları insanların arasında işlemeyecek bir olgunluğa gelmelidirler. İnsanlar birbirlerine hocaların söyledikleriyle uyuşan örnek hayatlarının olmadığını ifade etme gereği duyuyor. İşte hocanın dediğini yap gittiği yerden yoldan gitme diyerek. Halkın tümüyle yanıldığını ve bu sözlerde kasıtlı olduğunu iddia etmek ve İslam'a sadece sözle davet edenleri temize çıkartmak keşke mümkün olsaydı. Evet, ele verir talkını, kendi yutar salkımı, ele verir öyüdü, kendi keser söyüdü derler. İşte bu tür sözler maalesef kendisi yaşamadığı halde başkalarını düşünen, başkalarına tebliğ yapıp kendi nefsini unutan insanlar için söylenmiştir. Evet, bu konuda cevaplandırılması gerekli bir soru da şöyle ortaya konulabilir soru olarak. Davetin muvaffakiyeti için davetçinin her yönüyle İslami bir yaşayışa sahip olması gerçekten gereklidir. Peki, tamam da davetçi bütün bu hususlarda İslami bir anlayış ve yaşayışa sahip olup, kemal buluncaya kadar, kendisi tümüyle kötülükleri terk edip iyilikleri yaşayıncaya kadar beklesin, tebliğden uzak mı kalsın? Evet, bu sorunun cevabı olarak diyebiliriz ki şayet bu şartı kaçınılmaz görür. Mutlaka iyiliği emrettiğimiz halde kendimizin harfiyen o iyiliği mutlaka yapmamız gerektiğini e, mecbur edersek, o zaman İslam toplumluklarında hiçbir davetçi ve tebliğci kalmaz. Herkes iyiliği, emir, kötülüğü yasaklamadan vazgeçerek, iman, İslam ve ihsanda kemal bulmak için kendi kabuğuna çekilir, sadece kendi nefsiyle uğraşmaya başlar. Mistisizmin biraz da problemlerinden bir kısmı bununla alakalıdır. Hayat boyu bitmeyecek, zirvesi sonu olmayan nefisle mücadeleyi hep dönüp dönüp kendi e, şahsı için değerlendiren insanın başka insanları değiştirmek, cihat gibi toplumsal görevlerini yerine getirmek, toplumdan fesadı, zulmü, münkeri kaldırmak için gayret etmemez, etmesi beklenemez. Çünkü hayat boyunca insan kendisini... Kamil insan yapmak için uğraşsa da zirveyi yakalayamayacaktır, güzelliğin daha güzeli vardır. İşte insan bu noktada ağaç gibi olmalıdır. Bir taraftan kökleriyle toprağa daha bir güçlü olarak sarılmak ve giderek köklerini derinliğe doğru iletmek, Ahtapotun kolları gibi toprakta kendisine lazım olacak, güç verecek vitaminleri, madenleri arayıp bulmak ağacın görevi iken, aynı zamanda daha küçücük bir fide ve fidanken meyve vermeye başlar. Meyvesi tatlı olmasa da, başkalarını verdiği meyveden yararlandırmak için gayret sarf eder. Bir ağaç hem köklerini derinleştirir, hem de Meyve ağacı olduğu müddetçe meyve vermeye gayret eder. Hem kendisini düşünür, hem topluma faydalı olmaya gayret eder. İnsan da böyle olmalı. Bir taraftan kendi kemali için, olgunlaşması için anlattıklarını kendi nefsine de anlatmalı. Kendisi ihlasla başkalarına anlattığı şeylerden daha güzel, daha kamil manada dini yaşamalı. Bir taraftan da insanlara davet ve tebliğini vermelidirler. Kemal'in olgunluğun sonu hududu olmadığı için bir ömür boyu davete hazırlık yapılsa o davet hiçbir zaman başkalarına yayılamaz. Kendi nefsini insan tümüyle kemale erdiremez. Bir insanın alim bile olsa tüm maruf ve iyilik sıfatına giren ibadet kapsamına giren bütün iyilikleri, bütün güzellikleri yapması ve münker yani kötü vasfına giren bütün şeylerden kendini koyması tümüyle mümkün değildir. Çünkü insan ne kadar uğraşırsa uğraşı, uğraşsın hata yapmaya meyillidir. Hocalar da, davet ve tebliğciler de hataları yüzde sıfıra indirebilen bir insan olamazlar. Onlar belki toplumdan daha az hata yapıyorlardır ama... ...mutlaka beşer olmaları hasebiyle zaafları olacaktır, eksikleri, kusurları olacaktır. Bir taraftan bunları düzeltmeye çalışacak, bir taraftan da toplumsal problemlere karşı uyarıcı görevini yerine getirecektir. Hatasız kul olmaz, o yüzden şeytanın sağdan yaklaşıp da sen kendini tümüyle düzeltmeden iyiliği emredemezsin diye vesvese vermesine müsaade etmemeliyiz. Hem kendimize ve hem de çevremize nasihat edip iyilikleri emretmeli, münkerden de toplumu ve kendimizi vazgeçirmeye gayret etmeliyiz. Evet, mükellef olan insan iki şeyle emredilmiştir. Birisi günahı terk etmek ve başkasını günah işlemekten alıkoymak. Dolayısıyla kendisi haramlardan uzaklaşacak birinci olarak, ikinci olarak da toplumdaki fesadı, münkerleri, Günah ve zulümleri önlemeye gayret edecektir. Bu iki görevden birini yapmamak, Diğerini de yapmamayı gerektirmez. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ فَلَا يُتْرَكُ Denilir bir kaide olarak. Yani bir şeyin tümüne, hepsine ulaşılamıyorsa, O şey tamamen de terk edilmez. O yüzden bu iki görevden birini yerine getiren, Yarım yapmıştır ama o hiç olmasa yaptığı yarımı da tümüyle ihmal etmemeli, terk etmemelidir. Dikkat etmemiz gereken, başkasına iyiliği emrederken kendimizi unutmamamız, kendimize de emretmemizdir. Sadece başkalarına anlatarak görevimizi yaptığımızı iddia ediyorsak, bu şeytanın bir aldatmacası, bir kandırmacası olabilir. Sadece başkalarını anlatmakla yetinenlerin postacıdan veya taşıdığı kitaptan yaranlanmayan dört ayaklılardan farkı olmayacaktır. Kur'an bu örneği veriyorsa, daha iyi dikkat etmemiz, baş, iyiliği emrettiği halde kendisini unutmanın akılla bağdaşmayacağını, yapmadığı şeyleri söylemenin büyük bir hata, büyük bir günah olduğunu ifade etmesi Kur'an'ın olaya ehemmiyet verme yönüyle, dikkatimizi yoğunlaştırmamızı gerektiriyor İmam Gazali bu konuda şu benzetmeleri yapar bildiğiyle amel etmeyenler sayfaları ilimle dolu defter veya kitap gibidir başkasına menfaati karı olsa da kendisi ondan yararlanamaz bileği taşı gibidir bıçağı biler fakat kendisi kesmez iğne gibidir Başkasını giydirir fakat kendisi daima çıplak durur. Lamba fitili gibidir. Başkasına ışık verir fakat kendisi yanmaktan kurtulamaz. İyiliği başkalarına emrettiği halde kendisi yerine getirmeyen kişi. Evet sayın dinleyicilerim. Amelimiz sözümüze uymalı. Söz amele uymalı. İnsanın içi dışı gibi dışı da içi gibi olmalı. Yoksa içi başka dışı başka olan münafıklara benzemiş oluruz. Yani içimizde kötülüğü terk etmediğimiz halde, başkalarının kötülüklerine karşı çıkarak, kendi evimizin önünü temizlemediğimiz halde, başkalarının evinin önlerinin pis olduğunu bağırıp çağırarak ifade etmek, olgun bir insana yakışmaz. Karanlıktan şikayet edeceğimize, bir mum alıp o karanlığı gücümüz nispetinde aydınlığa çevirmeye gayret etmeliyiz. İnsanın çifte standartı olmaması gerekir. Evet, özü de sözünü desteklemeli, sözü de özü gibi olmalıdır. İslam'a davet eden kişi, her çeşit davranışının sözlerine uymamasından şiddetle sakınmalı, kaçınmalıdır. Sözü ile özü, mesajı ile yaşayışı aynı doğrultuda olan, iki dille insana tebliğ etmiş olacağından, hem kulak hem göz etkilenecektir. Yani mesaj donuk ve soyut olmaktan çıkan, çıkacak, insanı kuşatıp, canlanıp canlandıracaktır o zaman. Sadece diliyle emri bil maruf yapan, insanı sadece kulak kepçelerine anlatabilir, mümkün ki bir kulaktan giren, öbür kulaktan çıkabilecek, kısa zaman sonra unutulacaktır. Ama hem hal diliyle, beden diliyle, Güzel bir şekilde yaşayarak hem de dilini güzel bir şekilde tavsiye ve emirler noktasında muhataplarının iyilikleri yapması için güzel şekilde kullanılırsa insan hem gözüyle hem kulağıyla hem de gönlüyle alıcılık görevlerini yerine getirecek ve o zaman kendisi de mümkün şiddetli bir şekilde etkilenip dirilecektir. İşte böyle bir tavır hem ihlasın meyvesi olduğundan Allah katında büyük bir ecir getirecek, hem de bereketini dünyada neticeler gösterecek şekilde sözünün kabul görmesine büyük oranda vesile olabilecektir. Tebliğcilerin tebliğlerinin başarılı olduğunu görememeleri, tebliğlerin çoğunun fayda etmeyişi, insanlara yeterli bir etkide bulunmaması, ihlaslı bir şekilde tebliğcilerin anlattıklarını Hayata geçirmemeleri, kendileri güzel bir örnek olarak yaşamamalarından dolayıdır. O yüzden elbette nasihat ettiğimiz nasihatleri bırakmayalım, terk etmeyelim, ihmal etmeyelim ama nasihatımızın fayda etmesini istiyorsak onu güzel bir şekilde kendimiz hayata geçirip yaşamaya gayret edelim. İnsan karakteri ilmiyle amel etmeyen ve sözü davranışına uymayan kimselerin sözünden faydalanmamak eğilimindedir. Böyle sözü e, insanların çoğu rahatlıkla kabul e, etmezler. Davetçiler hayatlarının her safhasında davalarını uygulamak zorundadır. Yaşamak, tatbik etmek, topluma örnek olmak zorundadırlar. Peygamberimiz sadece sözleriyle insanlara ufuk açmadı. Onun bütün davranışları, bütün hayatı, Örnek olarak Kur'an'da gösterildiği için en güzel örneği Resulullah'ın bütün hayatına yansıyan davranışlarında, hal diliyle tebliğinde, e, efendim, güzel örnek olmasında faydaları çok olan, insanların etkilenmesi yönüyle çok büyük kapılar açan özellik olduğunu e, tekrar hatırlayıverelim. Evet, e, tebliğciler de söz ve davranışlarında, Özel ve genel meselelerinde, bireysel ve toplumsal alanlarında, özel hayatlarında, evlerinde, iş hayatlarında, bir işçi veya işveren olarak davranışlarında, bir baba veya koca olarak evlerinde, sokaklarda, hayatın her safhasında ne yapmalılar? Sözleri özlerine uygun, güzel numune teşkil etmeli. O şekilde hal diline, kal dilini ...beraber bütünleyici olarak... ...yapıştırabilmeliler. Hz. Ali radıyallahu şöyle buyurur. Kim kendisini... ...başkalarına bir önder olarak... ...tayin ederse, başkasına... ...öğüt vermeden önce, kendi kendisine... ...öğüt versin. Hadis rivayeti olarak da ifade edilir... ...ama güzel söz olduğunu biliyoruz sadece. ''Iz nefseke evvelen sümme izin naz.'' Önce kendi nefsine, kendine... E, vazuna siyatta nasihatte bulun... Sonra insanlara vaaz edersin, nasihat edersin denilir. O yüzden diliyle terbiye kurallarını anlatmadan önce davranışlarını o kurallara insanın uydurması gerekir. Kendi insanın kendi kendisine öğüt veren ve kendisini düzelten e, bir özellik olunca başkalarına öğüt verip başkalarını düzeltmeye çalışan kimseden hal diliyle, Güzel örnek olan kimse daha çok saygı görür, daha çok etki ve güzellik uyandırır. Davet için gerekli ve geçerli bütün usuller, bu çarelere başvurularak yapılan bir tebliğ, şayet muhataptan istenen hususlar davetçi tarafından yerine getirilmiyorsa, ne kadar güzel usullerle, metotlarla anlatılmış olursa olsun, etkileyici olmaktan Uzak olabilir, Allah tesirini karşımızdaki muhataplara vermemiş olabilir. Meşhur bir söz vardır şiir e, diliyle ifade edilen, e, Ziya Paşa'nın e, tercih bendinde geçtiğini zannediyorum. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz e, denilir. İşte hüküm vermek için geçerli ölçünün amel, fiil, yaşayış olduğunu bu sözle e, ifade eder. Buna benzeyen, ee, nice sözler, atasözü halinde de halk arasında değerlendirilir. Bu bakımdan davetçinin yaşayışı, sözlerini ne yapmayacak? Çelişkiye düşürmeyecek, yaşayışı sözlerini iptal etmeyecektir. Kavilleriyle fiilleri arasında davetçinin bir uyum, bir mutabakat ve ahenk olacaktır. Diliyle yaptığı davetten ziyade o, hayatıyla, örnek bir yaşayışıyla ile. Davetçi ve tebliğci olacaktır. İnsanlara ayna olacaktır. İnsanlar kötülüklerini o davetçinin halinin, yaşayışının bir örnek olarak ayna gibi görecek, kendi hatalarını tebliğcinin ayna gibi yansıyan e, ahlakı ile düzelteceklerdir. Örneklik, iyiliği emir ve kötülükten sakındırma işleminin, Onsuz gerçekleşemeyeceği, meyvesini veremeyeceği bir esasıdır. Çoğu zaman konuşmadan, sözden daha çok uygulamalar etkili olur. Marufu emreden ve münkerden sakındıran, nasihat eden kişiler, söylediklerine uymadıkları zaman, karşılarındaki kişinin fitneye düşmesine, davetçinin söylediklerinin doğru olmama ihtimaline insanları götürür. Hasan-ı Basri şöyle der, İnsanlara uygulamanla, fiilinle, davranışınla nasihat et, sözlerinle değil. Nasihatçı, bir şeyi emir ve tavsiye etmek istediğinde, kendi nefsinden başlasın ve önce kendisi onu yapsın, yerine getirsin. Bir münkerden de sakındırmak istediğinde, önce kendisi ondan sakınsın der. Yine Hasan-ı Basri'ye ait başka bir tavsiye de şöyledir. Mağrufe emreden birisi olduğun zaman, onu kendisi yaşayıp, Uygulayanlardan ol, yoksa helak olursun. Münker'i de sakındıranlardan olduğun halde, ondan kendisi sakınanlardan ol, yoksa yine helak olursun, der. Evet sayın dinleyiciler, bir Müslüman, hakkı tavsiye ve batıldan sakındırma işlemi sırasında, hakkıyla etkili olabilmesi için gündeme getirdiği bir konuda, az bir şeyle yetinmeyip, o konuyu en çok sahiplenen, Takva ve ihlas ölçüleri içerisinde anlattıklarını yaşayan biri olmalıdır. Bir davetçinin kendi nefsini eğitmeye güç yetirmesi, başkalarını eğitmeye onu ehil kılacak, ona o kapıları açacaktır. Kimin de nefsi kendisini esir alırsa, kendi hevasına kul olmuş olursa, başkalarına etkili olması mümkün değildir. İnsan karşısındaki şahsa bir mesaj vermek istiyorsa, Sözünün tesirli olabilmesi için En önemli şart Sözü özün desteklemesi Söylenen sözün hale Tercüman olması gerekir Cami hal diliyle durmadan insanları namaza davet eder Bir tebliğci gibidir cami Görenlere hemen namaz Özelliğini hatırlatır Müezzin bu davete Namaz vakitlerinde tercüman olur Bir mümin de Ahlakıyla örnek insan oldu mu, çevrelerindekileri hal diliyle durmadan cami gibi İslam'a çağırmış olur. Onlara bir şeyler söylediğinde, dili haline tercüman olmuş olur. O zaman sözü tesir eder. Eğer biz, İslam ahlakının ve iman hakikatlerinin güzelliklerini davranışlarımızda ortaya koysak, diğer dinlerin bağlıları, İslam düşmanları bile önemli bir sayıda, Grup grup İslamiyet'e girecektir. Belki yeryüzünün bazı kıtaları ve devletleri de İslam'a toptan fevç fevç gelebilecektir. Ama Avrupa'nın İslam İslam'la tanışmasına engel olan ahlakı, yaşayışı, Avrupalı kafir dediğimiz insanlardan daha bozuk olan adı Müslüman olan kimselerin durumudur. Avrupalılar, Amerikalılar... Müslümanım diyenlere bakıyorlar, onlarda güzel ahlakı, güzel yaşayışı göremediklerinden İslam'a karşı ilgileri de olmuyor. Ya da İslam'a karşı bazıları davet ve tebliğ yapıyorsa, o insanlar gibi olmak istemediklerinden sözler etkili olmuyor. Ve onlar dinlerini veya dinsizliklerini devam ettiriyorlar. Biz hep beraber İslam'a uygun bir hayat sürebilsek... Yani hal diliyle İslam'ın güzelliğini, üstünlüğünü ilan edebilsek, haykırabilsek, nice insanların hidayetine vesile olacağız. Bir başka ifadeyle bunu yapmamakla kim bilir kimlerin dalaletine, İslam'dan uzaklaşmalarına yahut en azından İslam'la tanışmamalarına, ona yaklaşmamalarına sebep oluyoruz. Bu düşünülmeli ve bu tür suçlardan vazgeçmek için güzel adımlar atmalıyız. Mümtehine suresinin beşinci ayetinde maal olarak şöyle denilir, müminlerin duası şeklinde. Rabbimiz bizi kafirler için bir fitne kılma. Ya Rabbi sen bizi İslam'ı layıkınca yaşamama bedbahtlığından uzak kıl ki kafirlere fitne vasıtası olmayalım. Bunların elinde de hak mı olurmuş deyip de senin yolundan yüz çevirmesinler. Biz İslam'a engel oluyorsak bizi Kaldır, bizi gölge olarak, fitne olarak kafelerin önünde tutma, bizden daha güzel nesiller ver diye belki dua etmemiz lazım. Haramdan sakınmayanın takva dersi herhalde dinlenilmez. Salih amel işlemeyenin de ibadet teşvikleri, hayır gayretleri etkisiz kalır. Manevi bunalım içinde çırpındığı halde Kur'an'ın kapısını çalmayı akıl edemeyen insanlık alemine bunu öğretmenin en büyük şartı, Kur'an ahlakını hayatımıza mal etmektir. Hani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını soran ashab-ı kirama Hazreti Ayşe annemiz öyle diyordu ya. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Evet bu ibretli söz bizim için de geçerli olmalı. Bizi sorduklarında tanıyanlar ayaklı bir Kur'an'dı. Kur'an ahlakını yaşayandı. Kur'an'a açıp bakın. Ne anlatılıyorsa bu insan da öyleydi diyebilirler mi acaba? Cenab-ı Hakk'ın o en son elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun en son kitabına en mükemmel ve en barrak bir ayna olarak kalpleri aydınlattı. Cahiliye devrini saadet asrına çevirdi. Bu helaket ve felaket asrının saadet asrına dönmesi, saadetin bu asra taşınması da bizim o peygambere layık ümmet olmamızda düğümleniyor. O da dilimizden sadır olan iyilikleri emri kendi nefsimizde yaşamakla ancak gerçekleşecektir. Evet, günümüzdeki cahiliye yapısının bu konulardaki problemlerin çözülmesi, Kur'an'a uymayan her türlü kötü ahlakı ruh dünyamızdan çıkarmamıza bağlı. Bunu yapabilirsek... Amel ve salih e, faaliyetler olarak bunu ortaya koyabilirsek, biz de sağlığa kavuşacağız. Asrımız, çağımız, toplumumuz ve toplumu saran düzenlerde. Bir davaya en çok zararı, ona düşman olanlardan daha fazla, onu kötü savunanlar, onu kötü temsil edenler verir. Milyarlarca insan, İslam'dan mahrum yaşıyorsa, kendine yakışır bir şekilde... İslam yaşanamadığındandır, İslam güzel temsil edilemediğinden, hayata güzelce yansıtılmadığındandır. Dünyanın en kötü bir ürünü, iyi bir ambalaj yardımıyla rahatlıkla pazarlanabiliyor. Günümüzde bunu görüyoruz bolca. Ona bolca müşteri çıkabiliyor. Dünyanın en değerli ürünü de, çok kötü bir ambalajla müşterinin e, o malı almasına, engel edilebilir. Yani kötü ambalaj içindeki iyi malı da satılmaktan mahrum eder. Çok lezzetli bir yemek kalitesine uygun bir tarzda değil de mesela üstü başı pis bir garson tarafından çok kötü bir şekilde masaya başınıza fırlatılır gibi konulunca o yemeğin beğenilme şansı sıfıra yaklaşacaktır. Yüzü sirke satan bir kimsenin sattığı bala alıcı bulamaması Aynen yine bu konuyla ilgilidir. Yani insan diliyle söylediklerini hayatına geçirmemesinin neticeleri yukarıdaki örneklerden farksız bir durum arz edecektir. En etkili tebliğ yolu insanın benimsediği kendi hayat tarzıdır. Kişi söyledikleriyle uyumlu bir yaşantı içindeyse onun çok söz söylemesine ihtiyaç bile kalmaz. Çünkü o hal ve tavırlarıyla konuşmaktadır. Yaşadığı güzel ahlak o insanın en etkili ve güvenilir sözcüsü olacaktır. İnsanları Allah'a davet eden ve kendisi de salih, iyi amel işleyen ve ben şüphesiz Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Fussalat Suresi 33. Ayet-i Kerime'de. Ayete dikkat edersek Allah'a davet eden kendisi de salih amel işleyen. Ve kendisine başka bir gruba, bir cemaate, bir meşrebe değil sadece İslam'a nispet edip ben Müslümanlardanım diyen insanın bu daveti ne kadar güzeldir. Bundan daha güzel bir şey olamaz deniliyor. İşte yapmadıklarını söyleyen, başkasına öğüt verip kendileri verdikleri öğütlere uymayan ve başkalarına doğru yolu gösterdiği halde kendileri o yoldan gitmeyenler ancak kulların alayını, Rablerinin gazabını üzerlerine çekerler. Davetçi, tebliğci kendi kendisini sıkı sıkıya kontrol etmeli ve verdiği kararlara uymakta öncelikle kendisini sorumlu tutmalıdır. İlim, İslam'da Allah'ın rızasını kazanmak için öğrenilir. Bu da öncelikle ilmi öğrenenin öğrendiklerini kendisinin ihlasla amel etmesi sayesinde olur. İlim, ben başkalarına aktarayım, başkalarına öğreteyim. Ha şu güzel bir ifadeymiş, şu ayetin maalini unutmayayım. Niçin? Başkalarını anlatmak için denilirse, insan kendi nefsini ihmal ediyordur. Dolayısıyla bunun yaptığı sevaptan hali değildir ama çok akıllıca bir davranış da değildir. Çünkü o güzelliğe evvela kendisinin sahip çıkması gerekmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu konuyla alakalı e, Mesela dua ederken şöyle dua ederdi, Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır, bana fayda, fayda sağlayacak ilimi öğret, ilmimi artır derdi Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Yine e, faydasız ilimden Allah'a sığınırım derdi, Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan, huşu duymayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım diye dua ederdi. Dolayısıyla peygamberin sığındıklarından bizim de sığınmamız, bu sığınılan özelliklerin e, hayatımızdan silinmesi için gayret sarf etmemiz gerekecek. Hadis-i şerifte geçen faydasız ilimden şunlar anlaşılır. Bilinip onunla amel edilmeyen ilim, bilinip başkasına öğretilmeyen ilim, sahibinin durum ve davranışlarını düzeltmeyen ilim, sahibinin huyunu temizlemeyen ilim, bilinmesine ihtiyaç duyulmayan ilim, Dinin tasvip etmediği, caiz görmediği e, sihir bilgisi gibi bilim ve benzerleri. Ama bunlardan konumuzla alakalı faydasız ilim olarak amel edilmeyen, üzerinde yaşanılmayan e, ilmin faydasız ilim olduğunu, Peygamberimizin de bu durumdan Allah'a sığındığını tekrar hatırlamış olalım. Hz. Peygamberimize ilim nedir diye soruluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki amelin rehberidir, kılavuzudur. İlim budur peygamber dilinde. Amele götürmeyecekse o bilinen şeyler yük olmaktan, sorumluluğumuzu artırmaktan, e, mesuliyetimizi büyütmekten başka bir işe yaramaz. Alim amil olmadığı, öğrendiklerini hayata uygulamadığı zaman onun ilmi vebal olabilir. O yüzden peygamberimiz... E, Şöyle söylediği rivayet edilir, ümmetimin helakı fasık alimlerden ve cahil abidlerden olacaktır, diyor. Evet sayın dinleyiciler, olgun insan, güzel söz söyleyenden ziyade söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır. Bir hayat ki, tüm kurumları ile İslam'ı reddediyor, dışlıyor ve e, batıl bir, toplum düzeni, toplum yapısı istiyor. İşte böyle bir cahiliyede bilim e, yalnızca yanlışların aracı olabilir. Böyle bilim insanın övünçle, aldatıcı bir güvenle taşıdığı dünyada bile pek bir işe yaramaz. Dünyada bile karın doyurmaz. O e, sadece kendisine dönül, dönük, intihar etmeye yarayan, kendisini imha etmeye yarayan bir silah durumuna gelir. İşte böyle bilgi ve onun taşıyıcıları, ...delaletin e, cehenneme giden yolun e, taşlarını döşeyen insanlar gibidir. Onlar hakikatin katilleri olabilir. E, Kur'an'ın e, ilim olarak e, sunduğu hususları e, ilim noktasından çıkartırsa. Yine ilmi ne kadar doğru, güzel Kur'an'la bağlantısı olursa olsun... ...ihlasla kendi hayatlarında tatbik edip öğrendiklerini yaşayış ile... E, diğer insanlara da hal diliyle anlatmaları, çevrelerine hakkı ulaştırmaya çalışmaları bir insanı dünyada da aziz edecek, ahirette de faziletlerin en yücesine götürecektir. Bir şeyin ilmini yapmak, ondan istifade etmek içindir. O yüzden bildiğimiz doğruları evvela kendi nefsimizde yaşamaya çalışalım. Emri bil maruf ve nehyanil münkerde başarılı olmak istiyorsak, Önce kendimizden ve çevremizden giderek halkayı genişleterek yaymaya, yapmaya gayret edelim. Rabbimiz hepimize hakkı hak bilip hakka önce nefsimiz kendimiz olarak tabi olmayı ve o hakkı başkalarına tavsiye etmeyi, tüm batılları batıl olarak tanıyıp kendi nefsimizde o batılları silip atmayı toplumdan da tüm batıl ve fesadı, zulüm ve şirki, küfür ve e, isyanı toptan kaldırmaya çalışan gayretli insanlar eylemesini Rabbimizden niyaz ediyor. Ramazanınızı tebrik ediyor. Hayırlarınızın artmasını e, tavsiye ediyorum. Hepiniz hayırlarla kalın, güzelliklerle kalın. E, kendi nefsinizi de başka insanları da hakka ve sabra davet etmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Sevgili dinleyicilerim. Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Erpa esenler mağazası açıldı. Erpa mağazalarında yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, bazalar, kaçırılmaz yüzde on indirim fırsatı ve üstelik 12 ay taksitle hiç peşinat.